The falling leaves Zamanlar değişirken Pop dinleyici şarkılarıyla yarım müzik. Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Altul Güzeldere, Güven Güzeldere. They are a changing. 9 Nisan 2017 Yine bir pazar akşamı Yine zamanlar değişirken ekibi olarak karşınızdayız Bob Dylan'ın yarım yüzyıla aşan müzik serüveninin izini sürüyoruz 76. programla karşınızdayız ben Altuğ Ben Mahir Ilgaz. Ee, Güven galiba bir iki dakika içinde girmek üzere girmiş bile. Ben de alandım. Merhabalar. Heh. Merhaba Güven. Ee, biz de programımızın giriş sunumunu yapmış olduk. Bu sayede. Evet önemli bir gelişme oldu evet. geçtiğimiz hafta. Güven abi sen istiyorsan bilgilendir dinleyicilerimiz konuyla ilgili. Pardon, bana mı alacağı bu pas? Vallahi, şey artık ben ortaya attım. <gülüyor> abi, o, o, or ortaya söylenen yemekte salatadır. Sen devam et. Gören <gülüyor> abi, sen gir. John Bayezle ilgili bilgilendirmeden bahsediyorum. Evet, John Bayez bu yaşında sonunda hak ettiği bir ee, ödül aldı. Ee, rock and Roll Hall of Fame'e seçilmiş oldu. Biz de bunu Twitter hesabından görmüştük ve Mariah'ın bulduğu çok güzel bir fotoğrafı da paylaşmıştık. Evet, aslında Bayez'in kendisi de Rock and Roll Hall of Fame'e e, girmesiyle ilgili ya ben pek anlamadım. Pek rock and roll yaptığım söylemez ama e, iyi bir şey tabii şeklinde eee mealinde yorumlanabilecek sözler etmiş şeyde konuşmasında kabul konuşmasında işte gelenek olduğu üzere Rolling Hall of Fame e ödüllerinde e konserde vermiş. E biz de madem öyle konumuzla da aslında ilgili daha geleceğiz John Baez'di. Başka ikinci bir kısma da geleceğiz Bob Dylan'ın kariyerinde 75 76 senesindeki Rolling Thunder revüeden başlıyorum ama ondan önce bir Bayes parçası çalalım istedik. Evet. Hangi Bayez parçasını çalalım istedik? Daha doğrusu hangi yorumunu Bayez'in? Tamam. Hadi önümde ben anons edeyim o zaman. Şarkıyı seçmiş bulundum. Çok da sevdiğim bir John Bayez parçası. There but for fortune. Zombaez'den dinledik. There But Fortune. Ee, arada da parça çalarken Mahir'le aramızda konuşuyorduk burada. Ya bu, bu, bu kadın neredeyse 80 yaşında. Ben evvelki yazdı galiba İstanbul'da yeniden konser verdiği zaman konsere de gittim. Sesinin herhalde %80'i belki gitmiş durumda. Çok böyle dar bir ses aralığında. ...söyleyebiliyor artık parçalarını. Ee, i̇şte John de Bob Dylan gibi 50 yıldır falan... ...bu, bu işlerin içinde neden 50 yıldan sonra, oh, bu yaştan sonra... ...60 oh, sene. Rock, şey. Evet, Rock'n'Roll Hall of Fame'e girdi. Yani niye 1980'lerde, 90'larda girmedi diye merakımı mucib oldu. Ah. Şimdi Rock and Roll Hall of Fame zaten 88 miydi kuruluşu? 86, 87 öyle bir şey yani 80lerin ortasında veya ikinci yarısında e, kuruldu yanlış hatırlamıyorsam her şeyden önce ikincisi e, bir kuralı var o da yine yanlış hatırlamıyorsam ilk albümünü çıkartmasının üzerinden en az e, ödül sanatçının 25 yıl geçmiş geçmesi gerekiyor. Ama bu şey demek değil tabi hani. 25 yıl geçtikten sonra bir sanatçının ilk albümünün üzerinden otomatik olarak rock and roll of Fame'e girmesi anlamına gelmiyor. Hı hı. John Hayes de sonuçta biraz hani rock and roll olarak janr hani tanımı yapılacaksa ne kadar içine girer zaten kendisi de ödül konuşmasında biraz hafif şaşırdığında belirtmiş. Ee, daha çok e, folk, işte hani folk'un rock'ın roldu, yerde belki folk rock bir ucundan diyeceğim e, olabilir, bulaşmış olabilir. E, ondan dolayı John Bayez'den önce e, girecek insan bulunması bence normal. Bir ikinci, ben de o konsere gitmiştim bu arada iki yaz Hı. önce verdi. E, yani sesi evet eski parlaklığına değil... Ama bence iyi şarkı söylemesine engelli değildi. Bence epey iyi söylemişti. Yani evet, şu berraklıkta değildi elbette. İnsan dinlediği zaman böyle biraz da hüzünleniyor. Ee, ama ses bu sonuçta. Doğal bir enstrüman. Ee, o da tüm enstrümanlar gibi saman içinde yitiriyor berraklığını. Ama müthiş bir müzisyen tabii. O ayrı. Evet ben de yani şimdi Nobel'de de bir at Ödülünü... E, vermeyi uygun görüyorsak Rock'n'roll Hall of e de e, John Boaz'ı kabul etmeyi en azından aynı şekilde e, uygun gördüğümü en azından belirteyim. Hayır, ben de senin gibi düşünüyorum Türkiye'deki konsere gidemedim e, ama John Boaz'ın bir savaş karşıtı e, mitingde e, birkaç şarkı söylediğine e, şahit olmuştum. Amerika'da e, sahiden sesinin duruluğu ve parlaklığı olmasa da işte stili orada duruluğu hatırlıyoruz yani hep beraber. Neyse ben de söyleyeceğim bu kadar. Evet, bu arada dinlediğimiz parça da John Bayez'in 64 tarihli bir albümdendi. Parça beste olarak Phil Ox'a ait. Onu da belirtelim. Evet. Biz yine ana temamıza dönelim isterseniz. Şimdi hatırlayacaktır dinleyicilerimiz. Son iki haftadır radyomuzun destek programları olduğu için normal akışımıza ara vermiştik. İşte biz de elimizden geldiğince o desteğe desteğe destek vermeye çalıştık ve başka hoşumuza giden Bob Dylan parçaları çaldık. Ama ondan önceki programlarımıza geri dönecek olursak yani en son 73. programımızda Bob Dylan'ın New Morning isimli albümünü çalmaya başlamıştık. Bu albüm 21 Ekim 1970 tarihinde yayınlanmış bir albüm. Onun da öncesine gidecek olursak 8 Haziran 1970'te yani aslında sadece 4 ay kadar bir zaman var arada yayınlanmış olan Çift plaklık self portreği çalmıştık size çalarken de biz biz bile sıkılmıştık biraz çünkü çok olumsuz yorumlar almış Dylan diskografisinde fazla öne çıkmayan iyi sayılmayan bir albümdü derken New Morning'i çalmaya başladık New Morning'de bütün bestelerin Dil'ine ait olduğu. İşte dilin yeniden forma dönüş yaptı diye bir sevinç yaratan 60'ların ortasındaki üçleme kadar parlak olmasa bile kendi başına ayakta duran bugün içinde seçme güzel parçaları olan bir albüm. Evet, epey favori albümümden bir tanesi hatta benim diyebilirim kendi adıma. Altışarı'dan iki yüzünde on iki parçadan oluşuyor. Önceki hafta ilk dört şarkıyı çalmıştık. If Not For You, Day Of The Locust, Time Passes Slowly I Went To See The Gypsy Bugün sonraki dört şarkıyı çalacağız. 5, 6, 7, 8 haftaya da son dört şarkıyı çalıp bu albümü bitiriyor olacağız. İsterseniz de bir, bir, bir dinlemenin zamanıdır. Şimdi albümün beşinci şarkısıyla o zaman girelim. Winterlude. Winterlude, Winterlude, oh darling. Winterlude by the road tonight. Tonight there will be no quarrel Everything is gonna be all right. Oh, I see by the angel beside me that love has a reason to shine. You're the one I adore Come over here and give me more Then winter Lute. This dude thinks you'll find Winter interlude, winter Lute, My little apple Winter by the corn in the field Winter Lute, Let's go down to the chapel Then come back and cook up a meal We'll come out when the skating rink glistens By the sun and the old crossroad sign The snow is so cold But our love can be bold Winterlude, this dude thinks you're fine Winterlude, winterlude, my little Daisy Winterlude, by the telephone wire Winterlude making me lazy Come on, sit by the logs in the fire The moonlight reflects from the window Where the snowflakes that cover the sand Come on, tonight, everything will be tight When this dude thinks you're grand Evet, Bob Dylan'ın 1970 tarihli New Morning isimli albümünü çalmaya devam ediyoruz. Dinlediğimiz parça Winterlude isimli parçaydı. Ne demek Winterlude? Herhalde in ile Winter arasında bir kelime oyunu mu yapmış? Olabilir, hoş. Bilmiyorum öyle bir kelime oyunu yapmış. Ee, Güven abi senin var mı Fikrin? Evet, vallahi ben de bilmiyorum. Yani hani kulağa geldiği gibi bir e, kelime oyunu diye düşündüm. E, böyle kış aralığı falan diye çevirelim. Benim bildiğim winterlead diye bir e, kelime yok İngilizce'de. Evet. E, bu konuda ilginç bir hikaye var. Daha doğrusu ne kadar ilginç artık bizim programın standartları içinde değerlendirilsin ilginçliği. Yoksa dünyadaki sayısız konu içinde çok da ilginç kalmayabilir ama Winterlude kelimesinin dilının kendi öz üretimi e, olduğuna dair e, bazı görüşler var ama öte yandan Kanada'da e, Kanada'nın e, provinslerin çeşitli bölgelerinde Ottawa, Ontario ve Quebec'in e, Gatineau bölgelerinde kullanılan bir festival, kutlanılan bir festival imiş Fransızcası Bal de e, ve fakat işin ilginç tarafı çok güvenilir mi Wikipedia sayfaları bilmiyorum ama bilmiyorum elimde başka kaynak yok şu anda. 1979 tarihinde Kanada e, tarihi Bakanlığı e, böyle bir festivali tesis etmiş diyelim. Hı. Ama bu parça 1960 pardon 1970 70. yılında yazılmış artık e, Kanada Tarih Bakanlığı mı yılından aldı yoksa gayri resmi olarak böyle bir festival vardı. Resmi tesisi 1979'a 1979'da gidiyordu Kanada bilmiyorum. E, öyle ilginç bir e, hikayesi var ama parçanın kendisi ben seviyorum. Alt abi sen galiba pek ısınamadın. Biraz gereksizce mutlu bir vals yani niye, niye gitarlarla çalınan bir vals. Va Valse karşı bir olumsuz şeyim yok ama Mavi Tunay'ı filan buna tercih ederim. Ee, Bob Dylan'da hiçbir zaman hiçbir konserinde seslendirmemiş bunu. Yani illa bir gösterge olması şart değil ama böyle fazla fazla pembe diyeyim. Güven abi senin var mı görüşlerin konuya ilişkin? E, vallahi Mali sen çalışmışsın soruyu sonra bize şaşırtmaca soru soruyorsunuz o yerden. Cevabım Anladın, yok merak yani. ediyorum sadece. Bunlar zevkler, renkler <gülüyor> meseleleri. Yani şarkıyla ilgili fikrimi soruyorsan bence işte ortalama bir Dylan şarkısı. Böyle çok e, sedası iz bırakan bir şarkı diyemeyeceğim ben de. Evet. E, biz kendi aramızda sanıyorum ben ikiye karşı bir oyla e, parçayı. Ben sana... çok beğendim bu parçayı. Çok beğendim denmez ama dinlerim ya. Yani radyoda çıksa değiştirmem kesinlikle kanalı. Evet ben de değiştirmem. Yani o, o senin yanındayım o anlamda ama işte en sevdiğin on e, hatta yirmi Bob Dylan şarkısını çaldı desen işte o, o, aklıma gelmez yani. Öyle söylemeye çalışıyorum. Evet. İ İlk yüze girer mi Mahir? Ee, yalnız bu biraz tuzaklı. Daha önceden ben açık kastes sırasında ilk beşlerim, ilk ellerim, ilk yüzlerimden sık sık bahsetmiştim. Benim ilk yüzümde bir milyon şarkı falan var. <gülüyor> i̇lk beşte de beş bin civarında. Be beşte beş. Evet, bir o yüzden de, bir de bir girebilir. girebilir. İlk yüze girebilir. Evet. <gülüyor> tamam. Peki o zaman, fakat geçenki şarkının belki zamanı gelmiştir. Ee, A yüzünün son şarkısı, albümün altıncı şarkısı köpekleri selerersek anlamına geliyor if dogs ran free symphony of two mules, trains and rain the best is always yet to come that's what they explain to me just do your thing you'll be king if dogs run free Why not me? Across the swamp of time My mind weaves a symphony And tapestry Of oh rhyme winds which rush my tail to thee So it may flow and be To each his own It's all unknown See, true love needs no company, it can cure the soul, it can make it whole, if dogs run free. Bob Dylan'ın New Morning albümünü dinlemekteyiz. Demin son dinlediğimiz parça If Dogs Run Free. Biraz burada parçanın sözlerinde beat kuşağı yazarlarına bir atıf veya etki olduğunu düşünenler de var. Çünkü beat yazarlarından Lawrence Ferlinghetti'nin Gitti'nin köpekler sokaklarda serbestçe, koşuşuyor diye bir e, şeysi var Dizesi var bir şiirinde. biraz bu, şarkının fikrinin ondan alınma olduğu düşünülüyor. E, Şarkı ile ilgili bence öne çıkan bir konu el Cooperın çaldığı son derece e, caz notaları içeren Bence çok da başarılı bir piyano ve, Bob Dylan'ın yanında söyleyen kadın vokal o da Martha Stewart aslında bir geri vokal olarak stüdyoda bulunuyormuş fakat biraz böyle işler emporavize şekilde gelişmiş ve şarkı söylenirken öne çıkar, çıkıp Martha Stewart işte böyle gelişine bir skat yapmaya başlamış Sonunda da beğenilip kayıt bu şekilde kullanılmış. Evet. Şimdi dinleyince evet bu parçada da ben radyoyu değiştirmezdim. Çalsa siz de dinliyorsanız <gülüyor> kanalı değiştirmeyin lütfen. Ama öte yandan sanki hani e, albümden ziyade böyle Aklıma işte programdan önce de konuşuyorduk Beatles'ın böyle bu antolojisi geliyor hani sonradan yayınlanan böyle işte hani daha orijinal oyunlu arada kalmış stüdyo kayıtlarının falan toplandığı toplama albümler vardır. Biraz öyle bir hava bırakıyor bende bu kötü bir şey değil tabii ki elbette ama ne diyeyim öyle bir his verdi sadece. Peki benim de size bir sorum var. Ben Bob Dylan zaman zaman başka müzisyenleri dinleyip ya bunu yaptığını ben daha da iyi yaparım falan gibi bir düşünceyle biraz öyle şeyler yaptığını da düşünüyorum. İşte Paul Simon'dan da daha iyi söyleyeyim şu şarkıyı işte belki Cohen'den daha iyi söyleyeyim. Şunu şöyle yaparım falan. Burada da hiç size bu his gelmedi mi? Tom Waits vari bir şeyi e, da ben yapayım. Hem de daha iyi yapayım falan. E, çünkü aslında e, hiç tipik bir Dobdol'un e, stili değil e, bu şarkı ama e, Tom söylese mesela e, pek çok albümde e, yer bulabilir hiç de e, şaşırtmadan bizi. E, bana biraz böyle bir şey var gibi geldi. Zaman makinesi olsaydı olabilirdi. Çünkü Tom Waits'in ilk albümü 1973 tarihli. <gülüyor> Evet demin parçayı dinlerken aslında biz de aynı şeyi konuştuk Güven. Tom Waits'in özellikle 70'lerin ikinci yarısındaki o böyle caz dönemindeki hatta parçada geçen piyano da ki ben şeye sedaya çok çok benzeyen bir piyano parçası içeren bir parça vardı. Hatta keşke bulsaydım da çalsaydım diye de düşündüm. ama sanıyorum ki evet Tom Waits'in ki Bundan daha sonra olsa gerek. Ee, albüm zamanlarının ben de farkındayım. Fakat e, bu tabii Tom Waits'i bir yerlerde söylerken dinlemiş olmasına engel değil. Öyle oldu olmadığını bilmiyorum. Yani tamamen spekülatif bir şekilde söylüyorum ama işte bir gece kulübünde Tom Waits buna benzer bir şey söylüyordu. <gülüyor> Bob Dylan da oradan bunu kaptı. Böyle bir şeylere e, kalkıştı. Doğrusu böyle olduysa hiç şaşırmazdım. Öyle diyeyim yani. Olabilir. E, 20 yaşında falan sanıyorum Tom Weiss. Muhtemelen değil güven. Evet çünkü Tom Waits böyle çok şey bir country sedasıyla başlıyor işe. Yani 70'te hiç Tom Waits daha oraya gelmiş durumda değil. Ama öte yandan evet, e, tamam. bütün... Nasılsa Bob Dylan e, konuk olacak önümüzdeki programlardan değilim de kendisine sorarız. Bunu listeye <gülüyor> Elbette. Ee, öte yandan tabii bu kendi aramızda bu sohbeti etmemizin sebeplerinden bir tanesi de bence e, parçanın şeyinden, yapısından kaynaklanıyor e, dinlediğimiz. E, çünkü e, yani standart bir işte 12 bar e, 12 ölçü blues e, parçası aslen temel olarak işte üstüne biraz Al Cooper'ın Piyanoyla oyunları biraz işte Martha Stewart mıydı vokaldeki? Evet. <gülüyor> o e, kadın vokalistin e, hoş, skat tarzı e, vokalleri. E, biraz böyle caz havası katılmış ama aslında çok tanıdık. Yani o e, Tom Weiss de tanıdık şeyleri kullanmıştır tahminen. Ben hangi parçayıdan bahsettiğinizi bilmiyorum anlamadım ama e, yüksek ihtimalle. Dolayısıyla tanıdık bir tema üstünden gitmiş. O yüzden belki biz de kendi aramızda bu sohbeti yapıyoruz. Hoş da olmuş. Evet, bence de kötü olmamış. Biz de böyle Bob Dylan'ı sürekli takdir eden sözler sarf ediyoruz. <gülüyor> Kendisi çok <gülüyor> mutlu oluyormuş her programdan sonra yazıyor bize. Eksik olmayın diyor. Tabii aslında benim şöyle bir düşüncem var. Bir sonraki yani nasıl olsa bu program daha birkaç on yıl sürecek gibi gözüküyor. Bir Dinleyici destek projesinde özel bir Bob Dylan fonu kursak oradan para toplasak Bob Dylan'a sizce ne kadar para önersek bizim programımıza gelir bir saat yine? En azından telefonla bağlanmayı kabul eder. Yeterince daha çoklanırsa kabul edeceğine eminim. Benim bu konuda kuşkum yok. Sizin var mı bilmem. Ee, i̇şte yeterince Nasıl, konusunda tatlattı fikrim yok. <gülüyor> bu da böyle bir proje. <gülüyor> Bunu o zaman 15. destek projesinde artık hayata geçirilmesi için gündeme getiririz biz. Peki. Ne yapalım? Devam edelim mi New Morning'e? edelim ee, bir sonraki parça albümle aynı ismi taşıyan New Morning isimli parça ee, bu parça aslında Archibald MacLeish'in Scratch isimli e, tiyatro oyunu için Bob Dylan'a sipariş ettiği parçalardan bir tanesi ee, Bob Dylan Chronicles isimli hatıralarında e, diyor ki bu oyun son derece karanlık işte böyle paranoyak bir dünya içeren suçluluk korku hisleriyle dolu bir e, şeydi oyundu. Eh, o zaman bu bu bu parça ve galiba iki parça daha e, makle için oyunu için hazırlıyor Bob Dylan fakat oyunda tiyatro oyununda kullanılmıyor. E, muhtemelen de çok şaşmamak lazım çünkü Bob Dylan'ın hala ...hayatının en istikrarlı ve mutlu zamanlarından bir tanesi. işte böyle şehir dışında kırsal bir yerde tabiatın ve nispeten yeni evlendiği sevgili karısının yanında... ...bir sürü küçük çocuğuyla beraber falan tamamen bambaşka bir dünyada Bob Dylan ne, ne bir paranoya var ne bir endişe var şarkıda... Onun yerine işte tabiat ne güzel işte horoz etiyor, şeyler hayvanlar koşuyor filan tamamen başka bir ton var. Muhtemelen de e, bu, albümde yer alan parçaların genel tonlarının bu kadar mutlu olması da MacLeish'in oyununda kullanılmamasının bu şarkıların bir sebebi olabilir. Ee, olabilir. <gülüyor> Oyunu bilmiyorum ama böyle gibi geliyor. Peki o zaman şimdi albümün bey yüzüne geçmiş olduk. Ve albüme ismini veren parçayla devam edelim. New Morning. To hear that rooster crowing, rabbit running down across the road, underneath the bridge where the water flows through, so happy just to see a smile underneath the sky blue on this nude. Do you hear that motor turning? <laughs> Oldie coming into style, coming down the road for a country mile or two. So happy just to see you smile underneath that sky blue on this. İzlediğiniz için the day that all of my dreams come true so happy just to be alive underneath this sky blue on this new morning Just to be alive Underneath the sky Of blue On this new morning new morning On this new Morning isimli albümden Bob Dylan'ın 1970 tarihli albümü e, New Morning isimli parçayı albümü ismini veren parçayı dinledik e, dinlerken de kendi aramızda konuşuyorduk işte e, Archibald MacLeish ya ben adamlar ne istedim böyle hani karanlık e, oyunum için o e, havayı verecek e, şarkılar istedim. O bana lay lay lay country havasında koşuyoruz şeklinde parçalar yolladı diye düşünmüş müdür acaba diye spekülasyon yapıyorduk kendi de Kesin düşünmüştür bence. Kesin düşünmüştür <gülüyor> evet. Güven abi sen ne diyorsun bu konuda? Ee, bana da düşünmüştü gibi geliyor doğrusu. <gülüyor> ee, hatırlatalım bu arada zamanlarda yaşarken Bob Dylan şarkıları ile yarım yüzyıl programını dinlemektesiniz. Açık kadyoda 94.9 FM. İstanbul'dan yayın yapıyoruz. Canlı yayınında stüdyoda Mahir Gaz ve Altır Güzeldere'yi dinliyorsunuz. Ben de telefondan bağlanıyorum. Bendemiz Güven Güzeldere. Boddül'ün şarkılarını çalıyoruz. Ne zamanda çalıyoruz? Bir buçuk sene falan oldu değil mi? 1 Kasım 2015'te mi başlamıştık? Hatırlayamayacağım kadar eski. Ee, 2016, artık. evet tabii 1 Kasım 2015'te başlamıştık. Hatta e, 1 Kasım seçimlerinin olduğu geceydi. E, onu çok iyi hatırlıyorum. E, e, çaldık çaldık, e, işte bir sürü şey çalarak 11. stüdyo albümüne kadar ancak geldik. Evet albimleri kaç tane? 34 taneydi galiba değil mi? 35'incisi yeni çıktı. 3'tü spik birazdan daha. Dolayısıyla biz koşuyoruz sokak bu dilim bizden hızlı koşarak arayı açmaya devam ediyor. Ne zaman sonuna kadar geleceğiz bilmiyoruz. tabii bir de canlı kayıtlar var. Bu kayıtlar var filan. Onları da dahil etmeye çalıştığımız için uzun bir program olacak kesin Evet, re yani real time gidiyoruz biz bu devam ediyoruz. şu anki şarkının zamanı mıdır? Olabilir. E, New Morning ile ilgili hiç konuşmadık tabii. E, bu arada nasıl için çok teşekkürler Güven abi. Hem e, radyosunu yine açmış dinleyicilerimiz hem de post dünyada işte bir e, radyo dalgalarında bizim sürekli dönen programımıza denk gelen o dünyanın sakinlerine epey faydalı olacaktır. Ee, dinlediğimiz parçayla ilgili bir iki bir şey söyleyeyim ben çünkü bende uyandırdığı e, bir his madem hep çağrışımlı gittik bu programda işte bir önceki parçada Tom Weiss, e, çağrışımı yaptık bu da böyle çok böyle e, nasıl diyeyim rahat e, bir atmosfer veriyor öyle bir his veriyordu New Morning parçası ilginç bir akor dizilimi var aslında çok bu yılın içinde en azından çok sık rastlanılmayan türden bir e, şey var. Akor e, dizgisi var diyelim. Bende de şeyi uyandırdı. İzlenim olarak 1972 tarihli çok sevdiğim bir albüm vardır. Burada adını etmeden geçersem içimde kalırdı. Bobby Charles'ın Bobby Charles isimli kendi ismini taşıyan bir albümü 1972 tarihli. Oradan I Must Be in a Good Place now Benzer hisler uyandırdı. Bu parçayı da tavsiye ederim. Şimdi çalmayacağız, zamanımız yok. Ama e, I Must Be in a Good Place Now, bu bir çarşılan. Bir dinleyin e, mi? bakalım New Morning'le. Sizde de benzer hisler uyandıracak mı? Dinleyin gelin konuşalım. Evet, Twitter'dan da bize her zaman ulaşabilirsiniz. Dylan at e, neydi? Dylan alt tır açık radyo. Evet. Ya da zamanlar değişirken etiketiyle ararsanız e, bize hemen bulacaksınız. Evet. Peki o zaman e, ekleyecek bir şeyler var mı New Morning ilgili? Yoksa geçelim bir sonraki parçaya. Güzel de bir parça geliyor galiba. Evet geçelim. Ö önemli bir parça bence güzel bir balat. Ama isterseniz önce dinleyelim. Sonra üstüne diyeceklerimizi öyle diyelim. Bir sonraki parça sıradaki Sign on the window. Sign on the, window says Sign on the door says no company allowed. Sign on the street says you don't own me. Sign on the says three's a crown. Sign on a pole says the three's a crown. California I and her boyfriend Don't change that tune My best friend said not Didn't I warn ya Brighten girls Are like the moon Brighten girls Are like the sign on the window. Şimdi ilk 20'ye girer mi parça? Güven abi sorum sana. Ee, emin değilim ama <gülüyor> belki ilk 30 olabilir. Tamam. Ee, bence ilk 30'da fena değil. Ee, kabul ederim ben bunu kendi adıma. Bob da artık ararsa bize fikrini bildirir. Bu parça ile ilgili aklıma ne geldi? Şimdi bu parça sanıyorum e, fa diyez, e, anahtarında bir parça. Fa diyezde, klavyede e, siyah nota veya işte o ne, Black keys. E, bu klavye üzerindeki siyah e, tuşlar. Nedense öyle bir kal geldi bir an konuşamadım. O siyah tuşların e, üçüne sahip olan ilginç bir e, akor fa major. majör. Ee, bir ilginç hikaye kendi kendine müzik öğrenen müzisyenlerin çoğu e, bayılırmış buna. Bu siyah notaları kullanmaya. Ee, nedense okullu müzisyenler arasında da çok popüler değilmiş. bu. Ben bir şey söyleyemeyeceğim o konuda. Haddim değil ama e, Bob Dylan için çok kullanılan e, bir yapılan çok yapılan bir yorum. E, bir piyano piyanist olarak hep e, siyah tuş e, çalan ...piyanist olarak değerlendirilir. Bu da işte biraz... ...nasıl diyeyim pejoratif anlamla... ...biraz böyle tepeden bakan... ...bir şekilde kullanılan bir tanım. Valla... ...iyi kullanmış diyeyim ben kendi adıma... ...siyah tuşları çok anlamam ama bana öyle geldi. Yok parçanın müzik kalitesine... ...diyeceğim bir şey yok. İçerek olarak sözler... ...aslında bence daha da... ...önemli... Şöyle ki şarkının sözlerinde bir noktada şöyle diyor. Bana yutahta küçük bir kulübe inşa et, işte bir de hanımla evlendir, e, dereden de e, şeyler tut, balıklar yakala, e, etrafta da bana baba diyen bir sürü çocuklar koşuşsun, İşte zaten hayat olup olacak her şey de bundan ibarettir diye e, bu bu, bu, bu tabi doğal olarak e, Bob Dylan'ın bir 5 yıl önce yaptığı şarkılardaki veya bir önceki 10 yılda 60'larda yaptığı şarkılarda sözler, ki sözlerinden e, ışık yılları kadar uzak sözler ve yaklaşım. E, bununla ilgili biraz acımasız yorumlar var. E, mesela Richard Williams ki... Bob Dylan'ın hayranı bir kişidir şey diyor Bob Dylan değişen zamanlar tarafından geride bırakılmıştı ve yeni bir jenerasyon gelip işin önünü almıştı onlar da ya bu adamla ilgili niye bu kadar çok gürültü kopuyor diye artık o yıllarda bunu anlayamaz hale gelmişlerdi e, albümden bir hayli yıl sonra Sine Ag'ın şöyle diyor Bob Dylan'ın sanatında ortaya çıkan sa değişiklik hakkında diyor ki Bob Dylan'ın müziği artık hayatının en önemli şeyi değildi. Köşe taşını oluşturmuyordu. Bob Dylan da artık böyle hani müzisyenliği iş olarak yapan bir kişiydi. Ve e, sadece hayat görüşünü e, sanatı üzerinden ifade etmek için yaşayan filan öyle bir insan değildi. O, o, o şeyleri geride bırakmıştı. Kaldı ki öyle bir şey olsaydı bile e, Bob Dylan'ın o sıradaki hayat görüşü işte de, de, araba yolunun sonundaki eve gitmek, orada karısının pişirdiği yemeği yemek ve etrafındaki çocuklarıyla oynamak. Hayat görüşü de bundan ibaret kalmıştı. Diye biraz acımasız bir şekilde yorumlamış. Peki. Ee, yani Bence çok zalimce olmuş yani. Sen e, Mahir zaten herhalde böyle demek üzeresin. Ben de sana destekliyorum hemen. Ben Yok ben şey diyecektim. E, bu arkadaşın kanaati yanlış. Bizim kanaatimiz doğrudur diyecektim bu konuda. Evet. Bir de tabii şunu... E, Hatta hatırlamak lazım. Bu Altın Çeviri'di, "Sign Window" şarkısının en son paragrafındaki sözleri Bob Dylan işte böyle bir ailede aileye övgü falan anlamında söylemiyor aslında. Belki içinde kendine biraz acıma da içeren bir ironiyle söylüyor. Bunu unutmamak lazım. Öbür türlü söylüyor olsa belki bu eleştirmen dediklerini kabul edebiliyor ama. E, farkındalığı yüksek bir e, insan olduğunu bortluların herhalde göz ardı edemeyiz. Ben bir de başka bir yerden de yaklaşayım. E, böyle radikal veyahut nasıl diyelim, insanı diken üstüne oturtan tarzdan e, şarkılar yaparak bir yerlere gelmek mümkün. Tercih edilir mi? Bilmiyorum. Öyle bir tercih doğru mu? E, değil bence. Yani Hani ...sonuçta müzikten bahsediyoruz... ...bir belli bir... E, ...ruh halini... ...eğer tutturabilirse bir şarkı... E, ...neşeli, işte hüzünlü... ...vesaire başka bir şekilde... E, ...kendinizden bir şeyler bulmanız... ...son derece olası içinde... ...ama bu gibi... E, ...belki bir hiçbir şey olmama... ...veyahut... E, ...zamanın durgunlaşması... ...akmaması hissini e, veren... ...parçaları ben... Çok değerli buluyorum. Hani iyi bir şekilde veren parçaları çok değerli buluyorum çünkü dinletiyor kendini o gibi anlarda. Öyle bir parçaları o gibi anlarda dinleten e, az şarkı var. Hani insanı ajite eden, bir şekilde e, kanlı kaynatan diyeyim e, parçaları dinlemek belki daha kolay müzik olarak. Ama bu gibi parçaları yazmak bence daha zor. Dinlenilebilen bir şekilde yazmak belki daha zor. Kesinlikle farkındayım. Hiçbir şey anlatamadığım tutarlı bir şekilde. <gülüyor> Bizi bir ara ben programdan sonra <gülüyor> e, duygu ve düşüncelerimi toplayıp üstüne ayrı bir programda iletirim. Ee, tamam. Biz anladık Mahir. Merak tamam. etme. Peki ben de bir sonraki şarkıyı çalacak kadar da vaktimiz olacak galiba. Ekstradan bir şarkı ama ben de e, bu Sine Ander'in ile ilgili bir şey daha söyleyeyim. E, if Don't Run Free böyle biraz tam o etse Künen filan demiştim. E, kabul görmedi hmm. bu ...düşünce öbür türlü de tabii olabilir... ...yani belki Tom Waits... De, de dinleyip ona öykünmüş de olabilir... ...öyle tersine bir... ...nedensellik ilişkisiyle... ...düşünecek olsak... Simon on the Window'a kim en çok... ...öykünmüş olabilir? Hadi bakayım ben de... ...size böyle şaşırtmalı bir soru soruyorum... ...hatta bir ipucu da vereyim... Ee, ...Amerikalı... ...Tom Waits'le hem de aynı yıl doğmuş... ...aynı kuşağın... ...hem de galiba aynı sene kendini çıkartmış... Sen nereden bir tanesi hiçbir fikrim yok ben Google, direkt pas geçeyim Google aç Google aç çabuk <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> pas geçtim Altay top sende her ee, bir müzisyen öyle söyleyeyim ha şey mi ee, Billy o Billy o aman, ee, aman, zaten... aman aman aman <gülüyor> aman aman aman aman aman hemen de söyleyeyim yani e, hayat boyu ulaştığı halde işte bu sen ondurundurun Yemene bile yaklaşabilecek bir şarkı yapamamış ama tarz itibariyle, piyanonun kullanımı itibariyle filan böyle bu tür, bu şarkıya öykünen pek çok şarkısı olan bir müzişendir. Madem bugün böyle benzetmeler gecesine döndü e, hadi bunu böyle dipnot olarak ekleyeyim dedim. Duymamış olanın <gülüyor> <gülüyor> o adamın ismini zikrettik bu programda. <gülüyor> Peki saatler 21.52 bir, bir şarkı daha çalalım mı yoksa son 4 şarkıyı şey, gelecek bir, hatta, bir, bırakalım bir, yani. bir, bir parçalık daha vaktimiz var. Ben de en son albümle ilgili şunu söylemek istiyorum. Albümde birbirine benzemeyen farklı stillerde şarkılar var. İşte çok daha cazi bir, bir parça var. Böyle baladlar var. Vals bile var. İşte biraz ne arasanız var ama Buna karşın e, ilk çıktığında adeta sevenlerinin ve eleştirmenlerin içini ferahlatan bir albüm böyle. Oh ya bu Bob Dylan şeye döndü. E, eskisi stiline benzer bir şey döndü en azından kendi parçalarıydı M muhtemelen ve bu, bu işte böyle birbirine benzemez parçalar olması çok e, olumsuz bir eleştiri almıyor bana biraz şey gibi geliyor hani böyle sokak kavgasında... biri çıkar şey der... Ben benim deli raporum var biliyor musunuz... yaklaşmayın bana diye... herkes bir durur şöyle... biraz sanki önceki albüm Self Portrait'te... Dylan böyle... o kadar acayip işler yapmış ki... şeyi, raporu cebine koymuş... ondan sonra... bir daha 60'ların ortasındaki... o rock'n'roll'a geçtiği... kadar kimseyi... bundan sonra şaşırtamaz... şaşırtmaz çünkü... İşte en büyük şaşırtmaları orada yapmış. Artık ne ne yapsa yeridir. Hı. Modunda biraz. Ölümü gösterip sıtmaya razı etmiş diyorsunuz. Etmiş. Evet. Yok ben Yok, bu sık, albümü yani. güzel aldım. Evet. Evet ama katılıyorum sana. Bence de e, self portrettan sonra kimsenin artık <gülüyor> öyle bir eklenti <eriştiri gülüyor> yapacak <gülüyor> mecali kalmamış olsa gerek. Peki artık programın sonuna da geldik sanıyorum. Ne yapacağız? Çalacak mı bir parçada? Yirmi bir, bir, bir dört. Ayberk diyor ki çalın diyor. Yürüyün diyor. Siz, siz bileşiniz Bence stüdyo ekibi karar veririm. Tamam. O zaman gelelim bir sonraki parçaya. Peki. Bir sonraki parçamız One More Weekend. Like a weasel on the run I'm looking good to see you, yeah And we can have some fun One more weekend One more weekend With you tarihli New Morning albümünü dinlemeye devam ediyoruz. Dinlediğimiz parça da One More Weekend isimli parçaydı bu albümden. E, Parçada bizim henüz çalamadığımız üç şarkı daha kaldı. Onları da artık önümüzdeki hafta çeşitli esinlenme ve işte farklı e, sanatçılardan yorumlar eşliğinde bir programa yayıp dinleyip New Morning albümünü de bitireceğiz. Maalesef biraz Bob Dylan'ın kariyeriyle eş zamanla gidiyoruz biz bu programda. Dolayısıyla ya o önce ölecek ya biz hı -hı, diyelim ama. <gülüyor> ee, bu haftalık programın sonuna geldik sanıyorum. Ben kendi adıma hepinize hoşçakalın diyeyim. Ben de o zaman e, teşekkürleri ileterek bitireyim. Teknik masada Ayber Çanakçı bize yardımcı oldu. Bu haftaki program destekçilerimiz Şevket Nurettin Sivri ve Nuret, Nusret okumuş e, iki senede çok teşekkür ediyoruz gelecek hafta bu saatlerde herhalde dünyanın açılan sandık sayısını dinliyor e, olacağız e, Bob Dylan şarkılarıyla yine karşınızda olacağız görüşmek üzere hoşçakalın. Zamanlar değişirken Pistol shots ring yarımız emas bessemay hazırlayan ve sunanlar mahir ul gaz güzeldere güven güzeldere